Sufilik teskiye nefis, Taslihi kalp Ve bize bizden yakın olan Allah'ı yakın ve ihsan ile bilmedir. Sufilik Kur'an-ı Kerim'in nüzûlüyle başlamıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de kadere ya nefsini teskiye eden felah bulduğu buyurulmaktadır. E böyle olunca sufilik teskiye kalptir. Teskiye nefistir. Teskiye kalptir. Öyleyse Kur'an'la beraber başlamış demektir. Sufil iddiası yoktur. Yalnız şeriatı, şeriat-ı Garra'yı Ahmet'in emirlerini seve seve yapmak ve yaptırmak sufiliğin vazifesidir. Zira Kur'an'ın emirleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamı nefse acı gelir, ağır gelir. Yani şeriat hidayette cevizin acı kabuğu gibi Gelir. Mesela, hasta adama balın acı gelmesi gibi. Halbuki şeriatın emirleri tatlıdır. Hatta kişi hasta olunca, bal nasıl ki hastaya acı gelmektedir, kişiye de o şekilde şeriatın emirleri ağır gelmektedir. Binaen zelik sofiyelik, teslih kalp ve tasviyeyi ahlak ettikten sonra, ibadet ve taatı muhabbetle, Allah'a sevgiyle yapmaktır. Angariye gibi değil, güçlü değil. Angariye gibi değil, muhabbetle yaptırmayı tavsiye eder. İddiası yoktur sofiyelik. Çünkü herkes sofi olamaz. Her sofi ehl-i şeriattır fakat her ehl-i şeriat sofi değildir.